1321, numaralı konu, Hz. Peygamber'in hadisleriyle meşgul olmak ve meşgul olan kimsede bulunması gereken vasıflar, evet, Hazreti Peygamber bir mecliste konuşuyordu, bir göçebe geldi ve, kıyamet ne zamandır, diye sordu, Peygamber konuşmaya devam etti, bazıları, Peygamber onun sözünü işitti fakat bu hoşuna gitmedi, dediler, bazıları da, Peygamber göçebeyi işitmedi, onun için cevap vermedi, dediler, Peygamber konuşmasını bitirdikten sonra, kıyameti soran nerede? diye sordu, o da, ey Allah'ın Rasulü, ben buradayım, dedi, Hazreti Peygamber, emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle, buyurdu, adam, emanetin zayi edilmesi de nasıldır, deyince, Hazreti Peygamber, işler, ehli olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle, dedi.